E, asla anlayamaz. Onları da kimse anlayamaz. Bu bakış açısında olan insanları asla kimse anlayamaz. Her önüne gelen, bilgisi olmayan, bilgisi o, olan insanı herkes tenkit eder. Onun için e, en tesirli söz, ayet ve hadisten sonra Abdülkadir Nesit'in İlahi Armağan diye bir kitabı var, bir sohbet kitabı. Onu diyorlar alimler. Hmm. Okuduğun zaman o mübarek öyle bir tarzda konuşmuş ki, bir kendine söylenen manada konuşmuş. İki muhatabına üç muhatap yok. O gelişik güzel bir muhatap, farazi bir muhatap üzerinden konuşmuş. Yani ben sen o diye. Ben sen o kitabı koca kitabı sohbet kitabı, Ben sen onun üzerinden konuşmuş. Dikkat. Et. Yani benim bana söyleyeceğim sözler var. Onu ele almış. Oradan sen çık, des çıkar. İlk başlangıcı böyledir. Ondan sonra sonra senin anlayacağın şekilde konuşmuş ki biraz alışmış olanlar için, biraz ilerlemiş olanlar için. Üçüncüsü de efendim o insana Allah'ın sözünü aktarmak üzere. Alimlerin çoğu bu üçüncüsünü hep alırlar. Kur'an'ı gerçek vaizli olanlar Kur'an'ın Allah'ın kelamını insanlara ulaştırma tarzında konuşurlar. Bunu, bunu da becerime insanlar vardır. İşte o zaman bu üç tarzı da bırakırlar kendilerini asla dokundurmadan diğer insanları konuşmak için indiğini düşünürler. O zaman çoğu insanlar hep böyle e, ya sen bunu konuşuyorsun ama yani sen nasılsın diye açık kapı kalıyor yani orada. Kendini dokundurmadığı için birileri çıkar. Hatta hiç kimse, ummadığın insan bile konuşturur. Çünkü Allah bu açığı senden görmek istemiyor. Yani sana diyor ki oğlum kendini unutma. Süreyi safiyeti, Süreyi muhabbet dedi. Muhammed dediler. Bir ayet var. لِمَ تَقُولُنَا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْتَنَا اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Siz neden kendinize efendim söylemiyorsunuz iyiyse madem siz efendim kendinizin yapmayacağı işi niye insanlara yapın diyorsunuz? Burada da yine. كَبْرَ مَقْتَنَا اِنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Sizin yapmadığınız şeyleri diğer insanlardan istemeniz Allah'ın zoruna gidiyor ve büyük günah olarak bunu karşılıyor. Çok kötü bir değiştirdi. diyor. Demek ki hmm. yani, önce bizim amel etmemiz için, Yahudiler de çok böyle azar var. Onların da bu şekilde toplumuna yaklaşımının, kendilerinin üstte üstün makamda olduğunu ve o e, emirlerin çoğunun da diğer insanlar için geldiğini, kendilerinin bunlardan azade olduğunu düşünüyorum. Hatta tarikatlardan böyle sapık tarikatlar da var. Bunlar da öyledir. Bizim şeyimiz şeyhimiz onun artık namaz kılmasına bizim yok gibi falan. O makama çıktı falan. Bu şekilde tamamen şeytani yollar belli yani. Evet. O şey evet, işte yani. Kişinin Kur'an'ın Kur Kur kendine abi. güvenene sırrını açması gibi mi anlamak lazım? demek ki o ifadeyi. Yani Kur'an'a tam iman edene mi? Kur'an kendini tam olarak açar. Burayı biraz açsana bir bunu. Ee, i̇man bir bir de e, o anki e, hani Kur'an-ı Kerim'de muhlisan hmm. lehuddin sırf e, Allah'ın emirlerini e, Allah'a ait senden giden yapılan bir iş varsa bunu sırf Allah için yapmak. iki. Allah konuştuğu zaman da sana öncelikle konuşuyor diye düşünmek lazım. Yani yok Allah bunu diyor ben insanlara bunu anlatayım hemen gitme dur bakalım diyor. önce Allah sana diyor. Böyle yaklaşmak. Ben hep böyle yaklaştım. Abdülhamir İster'in iki sene kitabını okudum. Hep oradaki sen, sen, sen kelimesini ben diye anladım. Bana diyor. O zamanlar öyle bağırdım, çağırdım. Yani e, öyle çok basit e, olan şeylerde o, e, nasıl üzerinden geçiyormuşuz. Yani yeryüzünde e, bir gün doğu denilen yerden değil de batı denilen yerden güneş de olsa bütün dünya insanlara ayağa kalkın. Ya evet. mübarek aynı şey yıllardır olmakta. Bundan ibret almıyoruz bir olay. Evet. Cenab-ı Hakk'ın gücünü görmekte olan ve sürekli olanlardan farkına varan insanlar arif insanlardır. Öbürlerinin farkına varmaz. O sürekli ve devamlı olan işlerden efendim bir periyot alıp onu değerlendirme kabiliyetini geliştirmemiş insanlardır. Mesela herkes elektriğin ne olduğunu bilir ama elektriğin bir periyodunu bir noktadan diğer bir noktaya kadar ne kadar watt, ne kadar volt, ne kadar şıpanın ne var, onu ölçmesini bilmez. Ama bilir ki evce yeran geliyor lambağına, ne kadar watt harcadı, ne harcadı, ne kadar bunun hesabını bilmez, bunu hesap etmesini bilmez. İnsan böyledir. İnsanoğlu her gün devam eden mucizeler, bir çocuk dünya gelmesindeki mucizeyi düşünsek, küçük yaştan büyüğe kadar, 15 ve daha sonraki ve ondan sonra ölümüne kadar ki anı bir düşünsek, veya dört mevsimin oluşunu ve bunun Efendim var olan şeyin yok olur, yok olduktan sonra tekrar bir mevsimlerde girindirildiğini görsek, efendim bunlar hepsi Allah'ın gücünü gösteren kevni ayetlerdir. Ve bu ayetlerden çıkarımı doğru yapsak, bunun müşahedesi, bunun kontrolü, bunun düşüncesi hiç çok fikir bize verecektir. Zaten Allah'ın tecellisini takip eden, muradını anlayanlar hep bu güncel olaylarda büyük ayetler Sözleriyle, tekvini ayetiyle, kelam ayetlerini birbirine hep e, mutabık olduğunu, uygun olduğunu ve bunlardan çıkarılması dersi ne olduğunu hemen anlarlar. Belki de irfan budur yani. Hmm. İrfan nedir soru? hep soruluyor ya. İrfan nedir? Allah'ın ne dediğini, nereden, ne şekilde tekvini ayetlerinden kelam çıkarabilmek. Kelami ayetlerden tekvinin varoluş sırlarını kavramak. Onun için e, Hazreti Adem'e bunun sırrını öğretmiş. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا تُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَاۜيكَةِ Diye, devam ediyor ayet Sadece bir isim değil, oradaki esma, ef'al e, sıfatı zatiyenin bütün sırlarını ona öğretmiş. Bütün melekleri acze bırak. <gülüyor> Bu da hemen söyler. <gülüyor> Bu, <gülüyor> o, o, o. Düşünebiliyor musun? <gülüyor> evet. Allah'ın esması kaç tane isimleri var? Bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de 99 Allah ile yüz. Efendim 4000 e, rivayetlerde diğer e, kitaplarda da 4000 e, olduğu mevcut biliniyor. Ancak bunun ne olduğu bilinmiyor ki bu kadar da sınırlamak doğru değil. Meleklerin dilinde ayrı, vahşi hayvanların dilinde ayrı. Bugün e, bazı hayvanlar kedi varlığını Tamamen değiştiriyorlar. Başka hayvan, başka hayvan oluyorlar. Mesela e, ipek böceği gibi. Hı. Kelebek olup çıkıyor. Gidiyor. Nasıl yapıyor? O anda onun sırrı nedir? O bir esma biliyor. O İsmail zikri yapıyor. O anda olup gidiyor. Düşünebiliyor musun? <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> yani, yani Bediye ismini ona öyle bir vermiş ki. Arı mesela. Arının normalde yaptığı bir iş ama ona hangi esma öğretti ki o, o balı öyle yapıyor. Öyle tatlı bal yapıyor. Kainattaki bin bir türlü varlıkların hepsinde ayrı bir güzellik var. Asla birine öğrettiğin diğerine aynı şey öğretme. ya da birine verdi sırı hepsinde ayrı ayrı bir sır var. İşte sır budur arkaplan. İkimet taraf. Ya, evet. Adam ne yapıyor biliyor musun? Bir paket koyu, içinde en kötü şeyler de koyuyor. Paketin dışını bir yıldızı bir şey yapıyor. Öbür adam al almaz mutlu oluyor. İçini açıyor ki zehir, zemberek bir şeyler, yılan mısın? E şimdi o adamın ilk bakışındaki e, bu örnek ya da bunun tersi örnek yani çok kötü bir servis yapılmış ama içinde çok altın değerli şeyler var. Biz böyleyiz. Her şeyi böyle algılıyoruz. Önce bir yön yargılı yaklaşıyoruz. Bakıyoruz ki altın değerinde şey. Çok iyi bir dediğimiz durumlar oluyor. Ondan bir bakış ki içinde yılan çıkıyor. İnsanları böyle kandırabiliyoruz. İnsanları böyle aldatabiliyoruz. İnsanlar buna çabuk kanabiliyor. Böyle bir varlığız yani. Kainatta böyle algılıyoruz. Çok tehlikeli aman hemen yok et dediğimiz şeyler içinde bir bakıyoruz ki yılanın zehrinde binbir türlü faydalar var. Evet. En mübarek insanın konuşmasında binbir türlü zehir zembelek, tehlikeli şeyler var. Allah yoktan var etmiş ve binbir türlü nimetle donatmış olduğu varlık firavunlaşıyor, Ebu Cehilleşir Allah'ı inkar eden bir varlık, ona tutan varlık haline geliyor. Melek yken, veyahut da cinlerin e, tarafında e, aynı çizde olan meleklerden daha üstünlük şeytanlar hale geliyor. Demek ki e, biz kendimizde olmak, işte tasavvufun esas e, mevzusu da budur. İnsanın kendini tanıması, sahası budur. Tasavvufun sahası, tarikatın öğretisinin esası, hani konusu nedir tarikatın ya da tasavvufun dediğin zaman budur. İnsanın kendini tanımasını sağlamak. İnsan kendini tanıtımı ayet manası, anlayışı, yaşantısı da kalitesi yükseliyor. Düşünün ki bir altın kendisini tanıma fırsatına sahip kendisini pakır olduğunu zannediyor. Düşünebiliyor muyum? Yani altın, bütün dünya onu altın diyebiliyor. Ama altın kendisini pakır zannediyor, demir zannediyor, işe yaramaz zannediyor. Bu adam Kur'an okuyor, her şeyi okuyor ama diyor hep bu şekilde okuyor. Ses tonu öyle, işte konuşması öyle, Kur'an inancı öyle. Sanki kendisi bakır. Okuduğunun hiçbir değeri yokmuş gibi. Sonra çok öyle hafızda var bu şekilde. Toplumda asla efendim hep götürülür Kur'an kültürüyle ama asla sözü dinlenecek adam gibi muamele etmezler. Evet. Neden? Çünkü o insan kendi varlığıyla ilgili okuduğuyla ilgili bir düşünce sahibi değil. Bunun şuurunda değil. İşte bizim yapmamız gereken bütün dergilerin vazifesi insana bu kaliteyi sağlamaktı. Bu da insanın başıboşu yaratılmadığını, arka planın ön planında çıkması gerekmez. Ama onun önce bilinmesi lazım. Ya yani arka planda sen nasıl bir varlıksın? Neden Kur'an-ı Kerim'de, Bakara'da ilk başlamış yerlerinde sürekli insanın kendini tanıması için Efendim uğraşıyor. Aziz Ada'nın yerüzün halifesi olduğunu, ahsenin kıvam, ahsenin takvim üzere yaratıldığını, yerüzün halifesi, Efendim kendisinden bir ruhun kendisine verildiğini, boş boş bırakılmayacağını ve insan diye ayrıca bir süre inmesi, kadın, e, kadına ayrıca bir süre inmesi, insan her haliyle ilgilenip kendisine bir vahi göndermesi, peygamber göndermesi, boş boş bırakılmaması, bunlar hepsi Allah'ın bize verdiği değerin ifadesidir diyorum Aziz'in fazla beni konuştukla ee, sonra bir namaz şey, geçmesin. Bir şey daha var onu da sorayım. Ondan sonra sana müsaade. Nefsini tanıyan Rabbini tanır sözü tasavvuf kitaplarında çok geçiyor. Evet. Bunun hakikati nedir yani? Bu sözün hakikati nedir? Ne kastediliyor? <gülüyor> ya ona bir girersek ona bir girersek çok uzun süre ama başka zaman bu konu yine sor ben özet bir iki kelime söyleyeyim ama bu konu çok geniş. Uzun bir ders. <gülüyor> Bir, yani, uzun bir ders ne, olarak burada en azından Skype'de ben seni yani. dinler kaydederim en azından. İnşallah bir, bir ara yaparsın. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu söz hadisleri değildir vesaire tartışmalarız yapılabilir. Ama bu söz çok doğru bir sözdür. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de nefse yemin vardır. Birçok ayet gibi Ve nefsin sevvaha fe lehemaha ve takvaha Başka bir i kerimde süre-i bu. Söylediğim Fezekra hemen zekra hayat ve musa. Şuraya dikkat. kelimesi nefsini tezkiye eder. Oradaki zekra'daki zekra'daki he zamiri nefse gidiyor. Dolayısıyla nefsini tezkiye etmek diye bir meseleden bahsediyor. Nefsin tanınması, nefsin e, hayvani kısma olan ilgisini azaltmak demektir. Nefis tamamen yüzde yüz kaçıdır, onu öldür, kaldır vesaire manısı değil. Onun hayvani e, duygularına gem vurmasını öğretiyor. Eğer biz bunu ne kadar, hangi ölçülerde vurabiliyorsak, bu gem vurmayı başarıyorsa, sinir, e, işte kimleşmek, hasetleşmek, efendim kendini büyük görmek, bu küçük duyguların her biri, efendim eee insanın gem vurabileceği bir ahlaktır. Yani gerek ahlak olarak düşük şeylerdir ama insan bunlara gem vurabilir. Bunun eğitimini yapabilir. Bu eğitimi Kur'an'da gösteriyor. Kim ki diyor bunu başardı? Kad men Kim bu nefsi tezkiye'yi başardı kurtuldu. Zekar asma esme rabbihî fe Allah'ı zikretti ve namaz kıldıysa kurtuldu. Üç, dördüncüsü ne? Şudur. Dünya hayatını ahireti tercih etsin. Dünya hayatı geçicidir. Çünkü geçici olan e, na ebedi olanı tercih edebilmek akıl kabiliyetisti Yüksek bir akıl kabiliyetisti istiyor. Yani buna biz akli diyoruz. Yani öbür alemin ebedi ve sonsuz nimetlerle o dolu olduğunu ama gelecekte olması yüzünden insanlar ölçemiyor. Yani yakın zamanda sana 500 yüz vereyim. Bir sene sonra sana milyon vereyim sözündeki örnek, küçük örnek. O ya şu anda bir sene beklemekten sonra şimdi beş liralıyım kurtulayım diyen adam gibi. Dünyadan var. Hmm. Öbürü ki ya o, oh, o parayı var. Ama o senedi yapar, o parayı bekler, o zaman alır. Bu karşılaştırma da bu dördüncü mertebe, bu öncekileri yapmadan oraya, onu da anlayamaz. Yani nefsi tezkiyeyi, namazı, efendim Allah'a zikri yapmayan insanlar dünyaya ahireti tercih edemez. O dördüncü mertebe. Onun içinde böyle bir bütün içerisinde. Sonra e, ufak böyle bir başarının neticesinde Cenab-ı insana e, yakınlaşıyor. On, onun yaklaştığı zaman da gerçek tevbe nasıl oluyor. Güneşe çok e, yaklaşan insanın vücudu ısınır. İçindeki soğuk hava gider. Soğuk deposu olan bir insan düşün. E, ısıya yaklaştıkça ne yapar? Isınır ısınır ısınır titreme başlar. Sonra e, üzerindeki kirler dökülür gözyaşıyla. Ondan sonra başla, başla, başla. Ondan sonra ısınmanın gerçek ne olduğunu o zaman anlar. Vücudunun harareti yükselince anlar. Dolayısıyla e, gerçek manada Allah'ın e, bu örnekte olduğu gibi yak kendisine yaklaştırdığı kulların konuşmasında, ses tonunda, kalbinde, davranışında, muhabbetinde belirli bir şekilde farklı bir hararet, farklı bir sevgi, muhabbet tadını hissedersin. Çoğu insanlar vardır. Çok akli konuşur. Ama bu sevgi muhabbeti onlarda göremezsiniz. Diğer insanlarda vücudunuzu konuştukça ettikçe muhakkak e, farklı bir şekilde e, ondan istifade edersiniz ama asla bu boyutta istifade etmezsiniz. Onun için Peygamberimiz Selamün Aleyküm'ün yanına gelen iyi samimi niyetle gelenlerin hepsi ruhları onun yanında ısındı. Ruhun babasıdır Efendimiz Selamün Aleyküm'ün. Bütün ruhun babası, bütün ruhların babasıdır. Ruhlarını kirletmeden, e, kilitmiş de olsalar ama niyetle gelince. O güneşe yaklaştıkları gibi onların ruhu temizleniyor, ısınıyor. Sonra diyor ki ya, yani gerçekten halen bile Resulullah'ın Medine'deki yanına varanlar, o bunu hisseder. Kabe'ye varanlar, bunu hisseder. Hal İbrahim'in Urfa'daki dergahına gidenler, ruhun ısındığını hissederler. Böyle bir haldir. Yani nefsi bilmek uzun bir mesele ama en azından bu kadarıyla <gülüyor> yetinelim. Inşallah. Konu yapalım inşallah. Çok yani, yani Uzun Uzun bir konu. Yani Önce, e, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Rabbim bize kendi nefsimizin kodurluğunu bildirme nasip eylesin, noksalıklarını ve onu e, terbiye etmeyi nasip eylesin. E, bu ameliyayı tam manası yapmış olan ya, muhabbetimizi eksik elemesin. İşte birçok herkes kendini bir yerde görür, dev aynasını görür, yapar, mı, yapar ama ne yani, zaman senin kendini ne olduğunu anlarsın, bir başkasının yanında ölçtüğün zaman, Atatürk Anasitleri'ni okuduğum zaman bakıyorum ki anlıyorsun. Onunca için diyorlar. Hepsi bu okumuşlar. Okudukları zaman 2-3 gün uyuyamamışlar. Bizleri kıpkırmızı olmuş. Yani öyle bir sohbet ediyor ki ilahi Gerçek Gerçekten ya burada ne demiş? Başka Müslümanlara ne demiş diye bakmayacaksın. Bana ne demiş diye bakacaksın. Bakın bana, bana ne demiş? Bir aç, bir bakıyorsun ki ya. Ooo, yani seni halden hale geçiriyor. Gerçekten eğer bulabilirsin. Ben de öyle bir ara çok kitap aradım. Sonra o kitabı bulduktan sonra bana yeter. Kur'an ve ayet vesaire işlerde elbette muhatap oluyor da ama birebir e, insanlar onu dinlerken bana söyle diye dinlemiyor. Onun için az istifade ediyoruz. Yeryüzüne büyük bir hazine inmiş Kur'an gibi ama insanlar ona hazır değil. Ya birbirlerine onu üstünlük paysal olarak kullanır ya da ondan istifade da yani, Kullanırsa öyle yanlış yerde kullanıyor. Kuran hazinedir. Gerçekten. Bana Allah'ım ne diyor diye bir bak. Yeter. Sadece bakış Efendim Kur'an'dan şifa yönden isfa edeceksin. O zaman da Kur'an Allah'ın nuru diye bak. Onun bir tarafına o tutuyor diye bak. Bak o zaman Kur'an'la ilişki nasıl değişir. Bir bakış açısı ya. Sadece bu kadar basit bir şey ama biz yapamıyoruz. Yani bakıyorsun gerçekten illa o oturarak çıkıyor o oturarak sen bir tarafa çıkıyorsun. Ondan sonra aramızda kardeşliğimizi bozmaya malzem oluyor. <gülüyor> Allah'a emanet olun